Allah'ın yardımı ve zafer geldiği, وَرَأَيْتَ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربك إنه كان ثوابا. Rabbini hamd ile tesbih et, ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir.